Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi'yi dinliyorsunuz. Bu hafta başlayacak bizi de heyecanlandıran bir festival var. 7. Pembe Hayat Kuyur Fest'ten bahsediyoruz. 26-28 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da olacak. 2011 yılında aslında Ankara'da başlamış bir festivaldi. Ankara'dan İstanbul'a geliyor. Pek çok festivalden farklı olarak genelde merkezden İstanbul'dan yola çıkar festivaller ama Ankara'dan gelecek bu kez ve 7. Pembe Hayat Kuyur Fest'i konuşmak üzere festival koordinatörü Esra Özban hattımızda. Merhaba Esra. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Evet, dördüncüsü olacak aslında İstanbul'da, yanlış bilmiyorsak, Pembe Hayat ee, Ankara ve İstanbul'da da sınırlı değil, Ankara'dan yayıldı. Ee, bu sene biz kötü haberlerle konuşmak durumunda kaldık, Quillfest'i. Ee, öncelikle Ankara'daki e, Alman LGBT film günlerinin yasaklanması, sonra festivalin daha genel bir yasak kapsamında imkansızlaşması Ankara'da gibi tatsız gelişmeler var en son bu konuyu biz bir Yıldızlar'la görüşmüştük orada yayında bıraktığımız yerden esra eğer mümkünse devam etmek isteriz bir hukuki süreçten bahsetmişti aslında Ankara'da genel manada LGBT artı etkinliklerinin külliyen yasaklanması gibi bir mana çıkıyordu zira valiliğin kararında bununla ilgili hukuki sürecin tabii ki başlatıldığından bahsetmişti sevgili Yıldız yani cevabı hep birçoğumuz için malum ama hukuki süreç nasıl devam ediyor? Bir onu soralım sana öncelikle. Yani daha malum olmadı. Evet biraz malum da süreç uzatılıyor. Açıkçası bu saate kadar yürütmeyi durdurma kararının verilip verilmediği bildirilmiş olmalıydı. Ancak bilirkişi raporuna ihtiyaç duyulduğu yönünde bir karar verildi ilk aşamada. Bu da sanırım yani... ...hani avukatlardan öğrendiğimiz kadarıyla aslında yürütmeyi durdurmana çıkmayacağı gibi algılayabiliriz. Süreç uzatılıyor hı hı. Ee, ve şu anda net bir karar yok. Oradan e, yani çok umutlu değiliz ama e, iki davada iki ayrı idari mahkemede devam ediyor. Kousgey'lerinin ve Pembe Hayat'ın açtığı iki dava. Evet, bunu e, eşlik eden süreçte bir İstanbul ayağı da zaten olacaktı Kuyurfest'in. E, evet. Yani şöyle bir refleks de bekleyebilirdik aslında ana festivale dair böyle bizim gözümüzden keyfi ve biraz da bulanık muğlak bir süreç yaşanırken İstanbul etkinliğini iptal etme kararı da alınabilirdi ama Quillfest dayanışmaya çağırıyor bu sene e, tüm takipçilerini. Bu e, karar dair bir tereddüt yaşandı mı nasıl bir ekip, e, ekip ruhu oluştu o, o kısmı da e, anlatabilir misiniz bize acaba? Biraz şöyle gelişti sanırım. Öncelikle Ankara'da da planladığımız şekilde etkinlikleri yapamamak yani Ankara'dan çıkmış bir festival olarak aslında 7. senesinde queer fest adıyla Ankara'da festivali düzenleyememek bizi çok üzdü. Evet. Ama Ankara'da da e, yani queer fest olmasa da bir arada olduğumuz etkinlikler e, yaptık. Yani e, insanlar bir araya geldi. <gülüyor> o tarihlerde Ankara'da belli etkinlikler devam etti. <gülüyor> İstanbul içinse e, yani Aklımızdan geçmedi değil tabii ki. Çünkü İstanbul'da göstermeye çalıştığımız tüm film etkinliklerine çeşitli yasaklar geldi. İşte kaymakamlıktan, aslında kaymakamlıktan, Beyoğlu kaymakamlığından yasak geldi. İlk başta pera gösterimlerini, evet. sonra tekrardan bunların gösterilmemesi yönünde bir yasak çıktı. Ama bir yandan da genel bir yasak yokken festivali tamamen iptal etmeyi çok doğru bulmadık. Yani her zaman bu kafamızda hala çünkü yarın da böyle bir yasak kararı ne yazık ki çıkabilir. Hı hı. Ee, ve o noktadan sonra festivali e, yapamayız çünkü yani dernekle beraber yürüttüğümüz bir iş ve tabii ki onun yasal sorumlulukları çok farklı şekillerde ilerliyor özellikle yönetim kuruluna. Tabi. Ama e, umuyoruz ki böyle bir yasak çıkmayacağız çünkü gerçekten uzun zamandır oradaki aktivistlerle buradan arkadaşlarla İstanbul'a festivali götürmeyi oradık ya burada planladığımız bir kısım etkinliği oraya taşımayı hedefliyoruz. Bunun için çabalıyoruz. Her şey tabii ki çok değişti. Mekanlarımız değişti. Bizi destekleyenler bir kısım değişti. <gülüyor> Ama yine de festivali orada yapacak durumdayız şu anda. Evet. O yüzden evet. danıtmaya çağırıyoruz. Evet. Bu arada Esra ile Ankara'dan Konuşuyoruz şu anda, yola çıkacak yerin ve bu dinlediğiniz söyleşi 24 Ocak tarihinde yapıyoruz. Onu da belirtelim, ülkenin evet, gündemi çok oluyor. sık değişiyor. Bunun şahini şimdilik koyalım, 26'sında başlayacak. Ee, biz bir gün öncesinde, yani 25'inde dinleyicilerimiz size bunu ulaştırıyoruz ama söyleşi 24'ünde yapılıyor. Onu da belirtmek lazım. Peki bu kısımları hızlıca geçmiş ee, olalım diyelim ve festivalin kendisini e, konuşalım. Bir aksilik olmadığı müddetçe yedincisi ben Bayat Queer Fest'in İstanbul'daki e, dördüncüsü e, Üç üçüncüsü İstanbul'da, pardon dördün. özür dilerim. Hayır gerçekten dördüncüsüymüş pardon çok özür dilerim. Dört, evet orada her zaman ufak bir ertetik <gülüyor> <gülüyor> problemi yaşanır 7-4. E, TAK, Tasarım atölyesi Kadıköy, İdea Kadıköy ve e, Tütün Deposunda gerçekleşecek etkinlikler. Biraz içeriğinden e, bu seneki festivalin İstanbul Ayağı'nın bahsetmeni isteyeceğiz. Öncelikle tabii e, yani Ankara'da bir hafta sürüyordu festival. İstanbul'a sadece üç günlüğüne Ankara'daki belli bir programla geliyorduk. O yüzden... Ee, geçen seneleri Ankara'da takip eden seyirciler için program biraz küçülmüş gibi görünebilir hı hı. Ee, ama e, hala bölümler eskisi gibi e, gök kuşağının altında da bu sene gerçekten e, hem festivallerden çokça ödülle dönmüş hem de bizim de kuil sinemadaki varlığına. ...çok inandığımız iki filmi gösteriyoruz... ...Acayip Aşk ve Sazlıkta Bir An... ...Sazlıkta Bir An aynı zamanda... ...Finlandiya'nın da ilk queer temalı filmi... ...yani daha doğrusu yönetmenin kendini... ...eşcinsel olarak adlandırdığı... ...ve karakterlerin açık olarak eşcinsel ...yaşadığı ilk filmi... ...biz de şaşırdık biraz bu duruma... ...Acayip evet. Aşk da, e, Hindistan'dan... E, ...16 milimetre çekilmiş... ...sonrasında... E, ...çok güzel bir ile DCP'ye aktarılmış... Gerçekten Mumbai'ın kaosunu hem feminist hem trans karakterlerle çok güzel aktaran bir film. <Gülüyor> e, queer belgesellerde daha önce programda yer verdiğimiz Lezbiyana Paralel Bir Devrim filminin yönetmeni e, Muriyem e, Fujer'in bir filmi var Feminist'e diye. Bu Feminist Karavan'ın serüvenini anlatıyor. Suruç'tan başlayan Feminist Karavan aslında Avrupalı bir kısım feministin evet. bir araya gelerek oluşturduğu bu karavan Portekiz'in sonuna doğru devam ediyor ve aslında farklı yerlerdeki o feminist mücadeleyle evet. etkinliklerle karşılaşmak bir yandan da o kadınların kendi içlerindeki hem yolla hem birbirleriyle olan mücadelesini görmek gerçekten çok etkileyici evet. ee, onun sonunda e, yoğurtçudan e, kadınlarla bir araya gelip aslında yani gelecek tabii ki tüm kadınlarla bir araya gelip bir forum düzenlemeyi planlıyoruz cuma günü Evet ee, bu şeyde e, İdea'da mı gösterilecek filminizde? Evet İdea'da gösterilecek. Cuma günü saat e, 18.30'da. 18.30'da yarın akşamı evet. E, onun dışında Queer belgesellerde bu sene e, TED ödülünün de bu sene sahibi olan Havadan Sudan diye bir filmimiz var. Hı -hı. Üç nesil kadının hikayesini anlatan aslında belgeselci Hui de kendi annesi ve kızıyla çektiği bir belgesel. Hı -hı. Çok kuvvetli bir belgesel Onu şiddetle tavsiye ediyorum. Her şeyin yanında ayrıca ve tekrar tekrar. Hı -hı. Şansür'ün sınırında testinde Ermenistan LGBTİ filmleri diye bir bölümümüz var. Hı -hı. Bunu Ankara'da yapmayı planlamıştık aslında. Hı -hı. Yani en azından panelistleri Ankara'da konuk etmeyi planlıyorduk. Hrant Dink Vakfı'nın e, seyahat fonuyla e, gelecek e, konuklarımız. Yazın Ermenistan'daki Golden Apricot Altın Kayısı Film Festivali'nde sansürlenen iki filmden, aslında 49 film sansürlendi. Bu iki LGBT film yüzünden. ve e, Daha sonrasında kilise açıklama yaptı. Eşcinselliğin e, Armini ırkında mümkün olmayacağı bu filmlerin orada gösterilemeyeceği üzerine hı hı. biz de onlarla dayanışmak için filmleri Ankara'da göstermeyi e, ve bir panel düzenlemeyi e, amaçlıyorduk. Tabii ki bu son yasakla beraber e, hı hı. Yani festival oldu. yasaklanmış oldu. Biz İstanbul'da şimdi o aktivistlerle yeniden bir araya gelmeyi hı hı. E, ve bu sansür ve... E, Mekanizmaların iki ülkede nasıl işlediğini, hı hı. belki biraz film üzerinden Türkiye ve Ermenistan'da LGBTİ mücadelesini konuşmayı planlıyoruz. Sevgili Karin Karakaçlı da panelin moderasyonunu yapacak. Evet, bu cumartesi günü gerçekleşecek. Evet, galiba. cumartesi günü biraz Ermenistan LGBTİ sineması ve konuşması üzerine hı hı. odaklanmış durumda. Önce kayısı bahçelerinin ardından beni dinleyiz, sonra hı hı. da panelimiz olacak. Nerede bu arada? Ee, Tütün deposu. Tütün deposunda. Evet pardon bölüyorum ama. Yok unutuyorum ben de bazı şeyleri iyi oluyor gerçekten. Queer diziler iki senedir devam ettiğimiz bir bölüm ama çok sevdiğimiz ve çok keyif aldığımız bir bölüm. Çünkü queer sinemada özellikle web serileri çok önemli bir yer teşkil ediyor. Çok fazla insana ulaşıyor. Gerçekten çok daha avantaj ve keyifli işler çıkıyor diye düşünüyoruz. Onlardan bir tanesi Her Story 2015'te Emmy adaylarından biriydi. Ee, aslında internette online var ama Türkçe altyazısıyla sanırım ilk defa gösterilebilecek. Ee, onun evet. dışında Sugar Shark diye çevirdiğimiz e, Madrid'den e, queer bir ekibin yaptığı One is Wonder dizisi var. <gülüyor> e, buna ne yazık ki online ulaşamıyoruz ama e, queer sinemada bence kendi içinde önemli bir yere tekabül eden Hı hı. Biraz zorlu, çok keyifli, çok renkli bir dizi. Evet. Nasıl gösteriliyor dizi derken bu arada yani kaç dakika <gülüyor> nasıl <gülüyor> merak ettim tek tek. Artıkları. Aslında şöyle internet dizileri genelde biraz daha kısa olduğu için Her Story mesela toplamda 55 dakikaya falan tekabül ediyor. Dolayısıyla <gülüyor> hepsini ardı ardına izliyor olacağız. Tek Sugar Shark'da yani. yine 60 dakika 10, 12 dakikalık bölümlerden oluşuyor. <gülüyor> o yüzden aslında birer seans gibi gösterilecek filmler. O zaman bunların bazılarını da sizler çevirdiniz mi? Öyle mi oldu? Örneğin Her Story için konuşabilir miyiz böyle bir şeyi? Yani evet, ilk tabii, kez tabii. alt yazılı gözükecek dediniz. Evet arkasındaki emeğin de altını çizmek için galiba böyle bir şey söylemek gerekiyor. Yani bunu daha sonrasında aslında biraz da geliştirmeyi planladığımız projelerden biri bu. internette çok fazla ulaşılabilir materyal var ama ne yazık ki alt yazılı çok fazla hı -hı. şey yok. İnternet dizileri de bunlardan bir tanesi. Horror <gülüyor> çok kuvvetli bir dizi, çok kuvvetli bir hikaye ve gerçekten çok iyi bir trans temsili. Hı hı. Yani bunu Türkçe de izleyebiliyor olmamız gerekli diye düşündük. Ondan evet. programda yer verdik. Daha sonra umuyorum ki internette de Türkçe altyazı haliyle tutabiliyor olacağız. Evet. Ahane. Peki devam edersek. Türkiye'den queer kısalar, kültden den bahsetmeliyiz galiba kısaca da olsa. Evet. Evet. Bir de anısına var Kevin'in. Türkiye'den queer kısaları aslında bu sene yaptığımız yarışmadaki pek çok filmin yer aldığı bir seçki. Hı hı. Yumuşak G bölümünde biz hep Türkiye'den filmlere yer veriyoruz. Evet. Bu sene de queer kısaları göstereceğiz. Ardından da pek çok yönetmenin katılacağı bir yuvarlakması. Türkiye'de LGBT film üretmek, göstermek, paylaşmak, dağıtım yani kim nasıl yaşıyor biraz deneyim paylaşımı gibi bir şey planlıyoruz. Hı hı. Kürt bölümünde bizden Uzun zamandır desteğini esirgemeyen Monica Troit'un Cinsiyet Kimlikleri filmini göstereceğiz. 99'dan bir film ee, ve 20 yıl sonra aynı karakterlerle şu an bir remake'ini çekiyor. Umuyorum ki birkaç sene içinde de onu ne gösteriyor güzel. olacağız. Yani çok ilginç. Anısına bölümünde Kate Millet var ve hı hı. Kate Millet'in cinsel politikadan kazandığı paralarla çektiği 3 Hayat filmine yer vereceğiz. Sanıyorum hı. ki Türkiye'de ilk defa gösteriliyor bu film. 3 üç, üç farklı kadının hikayesine odaklanıyor. Ve onun dışında 3 tane kısa seçkimiz var. Hı hı. Bu kısa seçkilerinde daha bu sene tematik ilerlemeye çalıştık ve kısa seçkilerimizi çeşitlendirmeye çalıştık. Hı hı bir tanesi arzular Şelale. burada çok daha direkt ve teknoloji ile aslında kuir bir ilişkiye giren video ve film işlerini görebiliyoruz onun dışında aşk olsun da daha kurmaca kuvvetli hikayeler var hem aşka dair hem de gerçekten biraz aşk olsun vurgulu bir şey olmasına çabaladık alışım buradayız da hem belgeseller hem kurmacalar var ama gerçekten yine yeni yeniden timlerle sanatla alışın buradayız ve hiçbir yere gitmiyoruz diyen kısaları bir araya getirmeye çalıştık. Evet, Penbayat Kuyr Fest'in yedincisinin ayrıntılarını konuşuyoruz. Kuyruk Akademi. Evet, belki Kuyruk Akademi içinde küçük bir parantez açmak burada güzel olabilir. Ee, orada da e, yine etkinliklerden bahsediyorsunuz. Yanı sıra e, Ankara'da yapamadığınız şeyleri taşıyacağınız yerlerden biri de bu alan mı acaba? Kuyruk Akademi. Evet, e, yani İstanbul'da aslında üç gün boyunca daha e, bizim gösterime odaklandığımız bir programımız oluyordu. Hı hı. E, bu sene için tabii ki programın çok büyük bir kısmı atölyelerle beraber İstanbul'a taşındı. Sevgili Ayres Alptekin e, çok yakın zamanda sanıyorum ki Karla en iyi kurgu ödülünü de aldı. Evet. E, Bizimde bir kurgu atölyesi yapacak aslında kurgunun anlam sinemada anlam yaratma üzerinde ne kadar önemli bir yerde duyduğunu biraz e, e, meşrap gibi bir şeyler var sanıyorum kafasında öyle küçük bir katılım sağlanacak bir gruplu olacak çünkü biraz teknik bir atölye ama e, sonunda çok tatlı işler çıkacağına inanıyoruz. Evet, şahane. Ee, başka var mı eklemek istediğiniz bir şey? Evet, cins adımları söyleyelim tabii ki. Pazar hı hı. günü evet, bir de yürüyüşü var, hafıza yürüyüşleri. Toplumsal cinsiyet ve hafıza yürüyüşleri e, bu sene'nin e, e, Bu e, etkinliği Kuilfest'te e, denk geliyor. Orada rotaya dair bir ayrıntı alabiliriz Esra senden. E, yani Kuilfest'te denk gelmiyor. Aslında biraz cins adımlar Kuilfest için bu sefer yapacaklar yürüyüşü. Hı. E, hı hı. Biraz soğuk ve dönem arası. Normalde sanıyorum bu tarihlerde yürümüyorlardı ama biz çok ısrar edince Kadıköy bir de kuyu test için arşınlamaya karar verdiler. Evet. Yani ben çok yakın bir zamanda katılabildim. Herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Bildiğimiz sokakları, bildiğimiz mekanları farklı bir gözle görmek ve onların hikayelerini dinlemek çok iyi geliyor. Pazar evet. sabahı soğuk da olsa bence Kadıköy e yürümek tatlı olabilir ki. Evet Esra Özban'la birlikteydik. Çok teşekkür ederiz Esra. Ee, hem teşekkür ederim. Hem emeğiniz için hem de e, burada neler bekliyor e, İstanbulluları. En azından onun haberini vermiş olduk. Biz de heyecanla bekliyoruz. Yedinci kez gerçekleştirilecek olan e, Pembe Hayat Kıyır Festi. E, yine görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkürler Esra. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Herkese çok selam. Kolay gelsin. gelsin. Hoşçakalın, Hoşçakalın. Kolay gelsin. Bay bay.